Zekat miktarını hesaplarken demiş izleyicimiz, kendimize ait otomobilimizin değerini de hesaba katmalı mıyız? Bir de kiraya verdiğimiz evin kira değerini mi yoksa evin kendi değerini mi hesaplamalık izlemişler? Otomobili hesaba katmayacak. Otomobil yani eskiden atın karşılığıdır, temel ihtiyaçtır. Hı hı. Eğer kendi evinin dışında bir de kirada evi varsa kira, evin değerini değil gelen kirayı dikkate alacak. Şöyle düşünelim adamın iki tane evi var işte bir yerden 2 lira getiriyor 3000 lira da aylık alıyor İşte bu 3000 lira aylığın 2000 bin lirasını yiyor 1 bin lirasını artırıyor 3000 lira işte bir senede ne yaptı 30 bin lira 36 bin lira 36 içeriyor, bin değil mi yani. 36 bin lira işte 9000 bin küsül lira 10 bin lira olunca temel ihtiyaçlarının dışında borcu vesairesi yoksa Nisap miktarına ulaşmış oluyor. Üzerinden bir yıl geçince zekat vermesi gerekiyor. O, yani birken paradan zekat verecek. Hı hı. Yani evin, ev 150 bin eder, 200 bin eder deyip onu üzerinden vermeyecek. Peki. Yani gelirini diğer gelirleriyle birleştirip ona göre verecek.